يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها دوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم veya sizin gününüzün ve kim yuttü Allah ve Ressulü Hıfzat Fazıl Fazıl Ağızıma. Ama bab, faycılıgın hadis kelimi Allah ve kıyır alhadi alhadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam ve şer Değerli bu hafta inşallah Geçen hafta işlediğimiz konu olan Vahyin çeşitleri ve Nebi ve Vesselam'ın semavi kitaplardaki yani önceki kitaplardaki Tevrat, İncil, İlahi sıfatlarının özelliklerinin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 Mübved nuru, fıtrat nuru ve kalu belada aldığı misak nuru. Allah Azze ve Celle Araf suresinde ...Elestü elistur <gülüyor> bir rabbikum kalu bela. Ben sizin rabbiniz değil miyim diye ruhlara sorduğu zaman ruhlar kalu bela. Yani bizlerin ruhu evet.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 Davete kulak verenler, Rasuller'e itibar edenler o misakı o sözü doğrulamış oldular. Allahu Teala bizlere kendisine verdiğimiz sözü yerine getirenlerden ileriz. <gülüyor> Ahmed bin Hamel'in rivayet ettiği Sahih hadiste, Abdullah bin Amr radıyallahu anhumadan geliyor hadis. Diyor ki, Nebi Aleyhisselatu Vesselam Allahu Teala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 Mev, mubigat, yedi helak ediciden sakının. Diyor. Büyük günahlardan bahsediyor. Allah'a şirk koşmak, adam öldürmek, zina etmek, yalan yere şahitlik etmek, savaştan kaçmak. ile ahir. İşte bunlara teşvik eden kim? Şeytanlar. Şeytanlar vazifesini yapıyor. Şeytanların işi o zaten. Onun için gönderilmişler.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 Yani bir çocuk ister Yahudinin, ister Müslümanın, ister kafirin çocuğu olsun, bunu çağına ermeden, yazgı başlamadan ölürse cennetliktir. Buna hadisler delalet eder. Allah Azze ve Celle'nin adaletine bak. Kullarına hep Kur'an'da söyler. Ve ma اللّٰهُ وَلَكُمْ كَانُوا اَوْسَهُمْ يَعْزِمُونَ Allah onlara zulmetmez. Lakin onlar yani insanlar kendilerine zulmederlerdir. Bir kere bulu çağına kadar yazgı yok. Anne ve baba sorumlu. Allah Azze ve Celle çocuklarımızı ve nesillerimizi bulu çağından sonra muvahhidlerden eylesin. Amin. Evet kardeşler, insan ilk yaratılışında hakka, nura, fıtrata Allah'ın yani onun bedenine, kalbine koyduğu tertemiz fıtrata meyal yaratılmıştı. Böyle bir özellik veriyor allah Teala. Ama bununla beraber şeytanlar onlara, insanlara, bizlere hücum ediyorlar. Her taraftan geliyorlar. Öyle demiyor mu Allah Azze ve Celle? Araf suresinde. لَاَقْعُدَنَّ <gülüyor> sıraat'a müstakim. senin diyor dost doğru yolunun üzerine oturacağım diyor Allahu Teala'ya diyorsun. "Thumma la'atiyennahum min <gülüyor> bayni aydihim ve min halfihim ve an yimanihim an Onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşacağım. "Wa la tecidu ektherahum Onların çoğunu şükredici bulamayacaksın. Öyle değil mi insanlık? Sokaklar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 Kayseri Form'a girdim, Medya Market'e. O merdivenlerden çıkarken bir anda aklıma çok değişik bir düşünce geldi. Şöyle bir etrafı gözlemlediğimde, Subhanallah dedim, sanki böyle şeytanlar, her tarafta görünmeyen şeytanlar var adeta. Böyle yakinen hisseder gibi oldu. Yani bu benim ermişliğimden falan değil. Bir tasavvur yani, sakın yanlış anlaşılmasın. Böyle bir özelliğimiz yok. Zaten böyle bir şeyi de iddia etmiyoruz, doğru da bulunmuyor. Ama insan tef tefekkür edebilir. Bazı şeyleri böyle e sezinleyebilir. Sanki böyle şeytanlar her taraftan insanlara şunu da al, bunu da al, ondan sonra şuna bak, şu münkeri işle, şu zinayı yap der gibi bir hava edin dedi. Ve insanın içerisine bir ürperti düşüyor. Hani böyle animasyon yapanlar ya çizgi filmlerde ondan sonra e, bilgisayarlarda vardır biz demişsinizdir filmlerde falan. Şeytanlar gelir saldırır. Aynen öyle bir hal aldı bana. Subhanallah. Her taraftan şeytan geliyormuş gibi. Korkunç bir vaziyette. Bunu şahidini söyleyeyim mi size? Hadiste diyor ki hisssella Vesselam selam Ahabul Biladi ililahi bu mesaci Allah'a diyor Allah'a yerlerin beldelerin en sevimlisi mecitler bu bu biladi ilallahi esva Allah'a beldelerin mekanların en sevimsiziyse ise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 Evet. Allah-u Teala kardeşlerim Bakara suresinde nurundan bahsediyor. Diyor ki Allahu amenu. Allah müminlerin iman edenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ile nur. Karanlıklardan aydınlığa çıkardık. Zulümat kelimesi cemi yani çoğul bir kelime. Karanlık çok fazladır. Yani dalalet sapıklık çok fazladır ve türlü türlüdür. Derece derece seviye seviyedir. Her insanın karanlığı, zulümatı farklı olabilir. Kimisi çarşıda, pazarda, kimisi hastanede, postanede, kimisi kendi odasında karanlık içerisinde. Karanlıklar böyledir. Kimisi imanda karanlık içerisinde, kimisi amelde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 onun dostları, kendisine ibadet edilen, kendisine yalvarılan, kendisine helal kıldığı helal, haram kıldığı haram sayılan nice tağutlar. Evet, kafirlerin dostları bunlardır. Onlar ise Minen Nur ile güymadır. Onlar da saf, tertemiz fıtrat üzere olan insanı, çocuğu, tertemiz çocuğu, Karan nurdan, o fıtrattan, aydınlıktan karanlıklara binbir türlü karanlıklara götürürler. Onu süslü gösterirler. Ulâike ashabun nâr hun fîhâ İşte onlar ateş ashabı, ateşi hak eden kimselerdir. Onlar orada davamlı kalıcılardır. Evet, vahiy, hayat ve nur dedik ya, Allah Azze ve Celle bir başka ayet-i kerimede diyor ki, En'am suresinde, E ve evemen kâne meyten fe ahyaynâhu, ölü olup da hayat verdiğimiz kimse, ve cealnâ lehu ve kendisi için bir nur yaptığımız kimse, yemşi bihi finnâs, o nurla insanlar içerisinde yürür.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 Oradaki kardeşlerimde muvaffakiyet versin. Aha. Ayaklarını sabit tutsun. Bizi de onların ensarları, destekçileri yapsın inşallah. İşte bu anlatılan özellikler Tevrat'ten nakille anlatılıyor Ka'l. Önceki kitaplardan anlatıyor. Bu ümmetin ve peygamberimizin özellikleri. Bir başka hadis Ahmet bin Hanbel'de geliyor. Evet bu da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 Üçüncüsü Ahmet Aleyhisselatü Vesselam yani Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın müjdelenmesi. Aleyhisselatü Vesselam'ın birkaç tane ismi var. Sahih Buhari'nin rivayetinde geldiği üzere. Muhammed, Ahmet, Akıb, Haşir bunlardan biri. Beş altı tane var böylesi. En meşhur Muhammed. Ve Ahmed ismi. Saf Suresinde Allah Azze ve Celle bunu geçen derste de söyledim. Şöyle buyuruyor: "İbıqala İsa binu Maryam. Ey beni İsrail'e. inni Rasulullah ileyim. Musabdika lima beyne yedehimine Taurat. Hatırla ki İsa bir zamanlar şöyle demişti: "Ey beni İsrail, ey İsrail oğulları. Ben önümdeki Tevrat Tevratı, yani önündeki Tevrat ve onun gibi şeyleri doğrulayıcı, tasdik edici ve mübecciren bir Rasulün yeti min بعد اسمه ve benden sonra ismi Ahmet olan bir peygamberi size müjdeleyeceğim. Kur'an onların kitaplarında peygamber Ali sırati ve müjdelendiğini açıkça ifade ediyor. Hem de ismini vererek. Müstedte gelen sahih bir hadiste Ebu Umame radıyallahu anh hadisi dedim ki diyor ey Allah'ın nebisi senin ilk işin nedir? Yani ilk başlangıç işin nedir? diye sorunca ki aleyhissalatü vesselam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 bir nur gördüğü. Bunu annesi rüyasında görüyor. Annesi rüyasında görüyor. Bir başka hadis, bu biraz daha geniş. İrbad İbn-i radıyallahu radiyallahu gelen bir hadis. İşittim ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Muhakkak ki ben ümmül kitapta, lehu mahfuzda,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 İman etmeyen olması Kafir olması Bir peygambere helal getirmez Ona bir zarar vermez Hidayet başka bir şey Evet Evet kardeşlerim Kur'an Bir başka ayet kelimesinde Bütün peygamberlerden Allah'ın misak aldığını Söz aldığını Onlara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 Doğrulayın, ona tabi olun şeklinde peygamberlerin bu ümmetlerine nasihati Kur'an haber veriyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle Âl-i suresi 81. ayet-i kerimede Ve izahallahu min saqan yine. Hatırla ki Allah nebilerden peygamberlerden misak aldı, söz aldı. Lem ma'ateyukum min kitabum ve hikme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 Ona yardım edeceksiniz. E o peygamberler ölüp geçti. Burada onların tabileri. Yani siz sağ olduğunuz halde bu peygamber ortaya çıkarsa, Nebi aleyhissalatü vesselam ortaya çıkarsa ona iman edeceksiniz. Vazifeniz bu. Ve ona yardım edeceksiniz. Onunla da kalmayıp ona yardım edeceksiniz ayet-i kerime. قَالَ اَاَقْرَارْتُمْ وَخَاسْتُمْ يَصْرِينَ Allah Azze ve Celle peygamberlere ikrar ettiniz, yani kabul ettiniz ve benim ahdimi, bu verdiğim misakı, bu sözleşmeyi aldınız, onayladınız mı diyor. قَالُوا اَقْرَرْنَا Peygamberlere düşenler elbette, tabi ki ikrar ediyoruz. Onlar, insanlığın seçilmiş kulları, onlar hemen onaylıyorlar. Elbette ne demek. قَالَهُ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 tevhid ehli muhsin muvahid ve şehid olarak kavuşan naberiz Allahu aleyhi ve sallallahu